avuçlarımızın içinde sloganlaşmış haliyle yazılı olması gereken bir gerçeği perçinlemek istiyorum. Evlat yetiştirmek, enbiyanın bile, peygamberlerin bile, yüzde yüz başarabildikleri bir şey değildir. Ashab-ı kiramında yüzde yüz,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 124 bin peygamberin hiçbir tanesinin görmediği vefayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göstermişler. Allah da onlardan razı olmuş. Hatalarına, günahlarına, kırdıkları, döktükleri çanağa rağmen Allah onlardan razı olmuş. Yani kendileri konusunda cihatta, ibadette, ihlasta, ilimde, gayrette her konuda Allah onlardan memnun oldu. Çok başarılı oldular.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 Iki arpa çorbası yapıp millete veriyorlardı. İkide işte tabanca çıktıyse o zaman tabanca atışı yapılıyordu. Al sana dün işte. Yani sen düğün mü gördün? Zaman mı gördün? İmkanın mı vardı? İnternetin mi vardı senin kardeşim? Ne ne konuş. Köyünüzde araba mı vardı? Ganı bile yoktu sizin köyde. Kaç çeşme vardı da erkekler kızlara o çeşmelerde laf atacaktı. Şimdi köylerde bile internet kafe var, rezalet var. Yani